ettiniz, geldiniz. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Umarım bu geldiğinize değer e, değecek ve de şenlikli, büyülü filan bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. E, şimdi arkadaşlar e, ben aramızda bilenler filan da vardır. Son 15 yıldan beri bu bilinç problemiyle ilgileniyorum. Bu bilinç problemi dediğimiz problem oldukça kompleks bir problem. Böyle bir tek bir problemler ibaret bir şey değil. psikiyatri de çok yakın ilgileniyor. Tıbbı bir belki e, açıklanabilir ama ciddi bir şekilde henüz bilim öncesi bir safhada bilinçli ilgili araştırmalar. Evet bilinçli ilişkin e, şu anda yapılan e, ampirik çalışmalar da var nörobilim, nöresans çerçevesinde. Fakat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 o organın kendisinde temsil edildiği haritaları değiştirmeye başlıyor. Yeni duruma uygun bir şekilde. Ve nörel bir aktivasyon meydana geliyor. İşte fantom ağrıların bu beyindeki nöral aktivasyona bağlı olarak ortaya çıktığı düşünülüyor bugün. Kabul edilen teori bu. Fakat dikkat ederseniz burada bir ampirik eşleme yapıyoruz. Yani diyoruz ki,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 Şimdi e, soruya çeşitli filozoflar değişik cevaplar vermeye çalışıyorlar. Tabu bu şekilde ifade etmiyorlar filozoflar daha kendi tekniklerinden gelen, kendi düşünme tarzlarından gelen şekilde ifade etmeye çalışıyorlar. Bu an şey yapacağı gibi e, hemen anlayabileceğimiz gibi klasik e, dualizm etkileşimci dualizm türün gibi yani. E,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 şey var bu nör denilen bir akım var onun kurucularından bir tanesi o diyor ki şimdi şeyde felsefe tarihinde son şeyde son zamanlarda na gel diye bir filozof etkili oldu ve bu fenomenel bilinci fenomenel yaşantıları fenomenel yaşantıları, yaşantı demek yahut eksperyans demek zaten fenomenalliği içeriyor ama vurguyu kuvvetlendiriyoruz. Fenomenal bilinci oluşturan şeylerin e, Nagel şöyle anlatmak istedi. Yani bu fizikalistlere karşı dedi ki ya bu fiziğin e, ifade edemediği bir şey daha var bu evrende. Kimyayla ifade edilemeyen bir başka şey daha var dedi. Mesela yarası olmak nasıl bir şeydir? Bu soruyu bütün fizik, kimya,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 Su dediğimiz şeyin aşığı o olduğunu söylemiyoruz aslında. Bilim suyun aşığı o olduğunu söylemez. Bilim bizde su deneyansına neden olan fizikselin ne olduğunu açıklar. Yani biz her zaman bir deneyanla karşı karşıyayız. O deneyansa neden olan şeyi açıklıyor fizik.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 derin bir katmanında fizik bilimiyle ifade edilemeyecek bir katmanında aynı şey oldu. Şimdi e, bu şeyi beynin bölgelerini yazdığım sırada ben çok iyi karar veremedim dem, verememiştim bunların arasında. Fakat kitabı yazarken şeyi e, fark ettim ki epifenomenalizm paradoksa götürüyor. Özdeşlik denizi birçok problemi çözüyor.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 Bu ilk bakışta paradoksal gözükebilir, olacak iş gibi değil gibi gözükebilir ama kuantum mekaniğini filan bilenler bu tipte paradoksal gibi görünen şeylerin şey olduğunu, e, pekala geçerli olduğunu hmm. düşünürler. Şimdi felsefe ile bilim arasındaki bu tipte çalışmaları artık günümüzde protoscience, ön bilim denmeye başladı. Yani hem felsefenin içindesiniz ama aynı zamanda bilimle beraber iş görüyorsunuz.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 Bunu da bilincin içeriği diye düşünebiliriz. Bakın, önce bilincin dokusunu araştırdık. Bu fiziksel bir şey mi? Fiziksel şeylerin alakası ne? Gidi, başka bir şeyle şey yaptık. Bir de şimdi bilincin kontentiyle ilgileniyor, içeriğiyle ilgileniyor. Yani bilinç mühendisiydi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 Nedir? Açıklama. Buna karşılık Alman filozof ve ım, filozof mi? evet. Dilkay. Eyle. Ha, efendim? D'den sonra E var. Öyle mi? Tabii tabii. L, T, E. <gülüyor> Nasıl? T'den sonra en sondaki evet. harf T olacaktı. Ha, E. Dil takip. Dil takip. Ay beni de ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> E'den sonra İ var En sondaki İ var mı? T, var. Var. H, Y. Hı? D? <gülüyor> D T, H, Y. D evet, dil takip. <gülüyor> Şimdi dil takip. De dedi ki, e şey dedi, hayır dedi,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 İki bilgi nesnesi arasındaki bir fark olduğunu düşünülüyor. Şimdi, insan edimlerinde anlamaya çalıştığımız nedir? Bilinçli diyeceğim buna. Bilinçli edil. <gülüyor> Ak. Başka nedir? Yani burada bir amaç vardır. Bilinçli bir amaç vardır. Esiz önemlisi, insan edimlerinde bir rasyonalite arayız. Rasyonalitenin pek çok tanımı var tabii. Ama bilhassa ben insan edimleri açısından ele alarak rasyonaliteyi amacına uygun olmak. Yani eğer ben buradan Fransa'ya gitmek istiyorsam tutup New York'a giden bir bilet almamadayım. Bu rasyonel olmaz. Değil mi? Rasyoneliteyi amacına, maksadına uygun davranışlar olarak düşündüm, ifade ettim, formüle ettim. Rasyonelite problemimiz var burada. Ayrıca, yani zaten rasyonel davranmayan, birçok filozof diyor ki, rasyonel davranmayan bir ajanın şeyini, davranışlarını yorumlayarak anlayamayız. Yani ne demek?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 Değil mi? Artık olay oluyor. Yani nedir? Göktaş'ı düştü. Bu bir olaydır. Bir edim değildir. Ak değildir. Değil mi? Ve herhangi bir bilinci falan yok. Keza anlamlı, amaçsızdır. Yani Göktaş'ı 5-10 tane adam öldürün diye düşmüyor Gök'ten bir amacı. Bir şey yok. Anlamsız Anlamı yok. Rasyonel olması amaç olmadığına göre, rasyonelite de yok. Tabi ki, ha, burada bir şeyi de şey yapalım, normativite de insan davranışı için söz konusu. Niye? Yani bir şey rasyonel olabilir, yeterince rasyonel olabilir.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 Kontla Diltay'ın arasında veyahut da e, bilinçsiz olayla bilinçli edim arasında bunları araştırma hermeneitik açıklama arasında telaffuz edebileceğimiz bir ara daha olduğunu düşündüm. Bu da biyolojik fonksiyonelizm dediğimiz zaman. Şimdi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 Vücuttaki fonksiyon ne? işlevini ne? Ne yapıyor yani bu? Niye hemoglobinle o bağlanıyor? Bakın dikkat ederseniz niye sorusunu soruyoruz. Bu doğru bir sorun mu burada? Yani biyoloji felsefesi açısından. Doğru bir sorun mu? Çünkü bir maksat yok yani gibi duruyor. Ama birden bire bir niye sorusu devreye giriyor. Dikkat ederseniz. Bunu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 naturalist bir hermenöitik geliştirmeye, bu naturalist hermenöitinin içerisinde insan bilinçli edimini de, kültürlerini falan da bunların içerisinde mütalaa etmeye imkan verecek bir genel naturalizm ki adına naturalist hermenöitik koymaya çalıştım. Doğru yanlış bilmiyorum ama e, Sevgili arkadaşlar bu işler şöyle oluyor. Yani uğraşıyorsunuz. 15 sene uğraşıyorsunuz, 20 sene uğraşıyorsunuz. bilmem onu oradan alıyorsunuz, bunu buradan alıyorsunuz. Öyle koyuyorsunuz. Bir bir klik ediyorsun. Nasıl oluyor? Oğlu veriyor yani. O oradan çıkıyor ama onu kurcalamanız lazım o bu sırada. Buradan da bu kurcalamalardan da öyle çekeceğiz, buraya koyacağız, düşüneceğiz, yanlış söyleyeceğiz, doğru söyleyeceğiz filan ama yere doğru gideceğiz yani.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 Şimdi bir türü alın, Alaska'ya koyun. E, Hasbel kadar orada yaşayacaklar. İşte 2 milyon sene sonra tüyleri uzamış, şöyle olmuş. bir tür gelişir. Değil mi? Oraya adapte olmuş bir tür gelişir. Halbuki insan 10 sene sonra o tüyleri kendisine yani şey yapar, yapar yani. O zaman biz biyolojik evrimi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 Şeyi yoktur Oylukuz kompleksiyle ilgili. Fakat bütün eserine yayılmış bir konsepsiyondu Oylukuz kompleksi. Yani tek başına hiçbir makalesinde falan şu Oylukuz kompleksinde şey yapmamıştır. Belki Egoveyt'te biraz Oylukuz kompleksi nispeten daha şey yok. Şimdi totem ve tabu da ilkel kabile dediği bir kabileyi tasarlıyor bu ilkel kabile, şehde müstebit böyle bütün kadınları ve bütün imkanları elinde tutan bir baba ve bunun karşısında diş bileyen o şeylere babanın he, e, e, egemenliğini ve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 ensest yasağını getiriyorlar. Yani herkes kadınları kendi arasında paylaşıyor ve bu başkasının kadını ile bilmem nesiden ilişki kurulmayacak filan bir düzen getiriyorlar. Fakat babalarını da bir şekilde totemleştiriyorlar, tanrılaştırıyorlar. Ama aynı zamanda da bir tabu, ses tabusu da yerleşmiş oluyor. Aşağı yukarı Freud'un totem ve tabu da anlattığı şey bu.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 150-200 bin yıl kadar evlendi ortaya çıktığına dair belirtiler var ee, ve hani çok da gelişmiş bir tür değil fakat bundan 50-60 bin yıl önceden şeyde Homo sapiens de e, ciddi bir değişiklik olduğuna dair belirtiler var. Şimdi bakın dikkat ederseniz insan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 Diğer biyolojik türlerin hiçbirisinin yapmadığı şeyler yapıyor. Mesela Homo habilis bir milyon boyunca, yıl boyunca aynı taşıydı. Bütün yaptığı iş aynı şekilde bir taş yoruldu. Old sanatı derler buna. Old Way sanatıyla bir taş yoruldu. Fakat insanda son 50 bin yıl içinde ki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 Nizipotamya'da olsun, Çin'de, Çe'de, Aztekler bilmemleri, bir medeniyet oluşturmaya başladılar, bir tarım kültürü kurmaya başladılar. İşte Freud'un sözünü ettiği insan henüz bu tarım kültürüne geçmemiş, nomatlardan oluşuyor. Muhtemelen pagan e, özellikler de taşıyor ama paganizme birazdan e, şey yapacağım, söz edeceğim. İşte bu animistik, şamanistik dönemin insanları. Ve dolayısıyla Freud'un bu atayı, öldürülen atayı şey olarak kabul etmesi, e, totem olarak kabul ettikten söylemesi ilginç bir şey. Ama bu Oedipus, Oedipal durumun şeyini, kültürel macerasını daha yakından incelemeye devam edelim. Freud'un ki bir kurguydu. şeyi biraz evvel söylediğim gibi.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 Halbuki biz e, milyonlarca insanın bir arada yaşadığı organizasyonlar kuruyoruz. Bu akıl almaz bir e, patlama e, ve insan pre, e, e, prefrontal korteksinin gelişmesiyle alakalı, prefrontal korteksindeki bağlantıların konnektivitenin artmasıyla bağlı. E, prefrontal lob, Santral e, yürüsün önünde kalan bölge ve burası çok çeşitli fonksiyonlarla e, fonksiyonları var. Karar alma, e, duyguların kontrolü, e, uzun dönemli hedefleri koyma. Ama bütün bunların yanında sosyal zeka. Sosyal zeka, tıp tarihine geçmiş önemli bir vakı. Pineal geyik.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 ni yerine getiren bir insan yine de suçludur. Bu problemi göz önüne alıyor eski Yunanlar Sophocles'in metinlerinde. Ama Freud burada tabii ki eee şehri, ilksel içgüdüleri falan görecektir. Şimdi bu dönemin Eski Yunan'ın şeyine baktığımızda nasıl bir kültürel organizasyonu olduğunu incelediğimizde Ş şöyle bir yapıyla karşılaşıyoruz. Bakın insanlar geldi. Vuzulçağı Interglasal Periyod'a girdi. Nil'de, Mezopotamya'da biraz da Mezopotamya'da Sümer Uygarlığı kuruldu. İşte şeyde e, Hindistan'da, Çin'de e, Amerika'da Mayalar, İnkalar filan. Öyle son 7-8 bin yıl içerisinde acayip gelişen bir e,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 Babil olsun, diğer e, işte o dönemin şehirleri olsun bilmem ne bile. Aslında tek anne babanın dan doğmuş, akrabalardan doğmuş insanların çoğalmasıyla oluşmuyor. Bir takım kabileler geliyor, bir takım süvereneler geliyor, bir takım şeyler geliyor. Giderek şehir, hani şehre göç oluyor ya, şehir büyümeye başlıyor. Herkes kendi tanrısını alıp geliyor şehre. O şu Tanrı'yı getiriyor, bu bu Tanrı'yı getiriyor filan. Böyle böyle derken insanlar birbirleriyle kavga edip savaş etmeyi yollardır herhalde. Bakıyorlar bu işin içinden çıkılmıyor. E seninki de Tanrı, benimki de Tanrı deyip <gülüyor> şeyi işte politeizm dediğimiz durumu oluşturuyorlar. Ee, bir tür laik bir düzen yani oluşturuyorlar. Ee, şimdi...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 Afrodit şeyden iştardan daha mı güzel? Onun için mi şey olduk yani? Ne derler buna? Devam ediyor. ondan dolayı değil. Eski Yunan'ın bir özelliği var. Ispat. Yani bir laf ettin ne? Onu kanıtlayacaksın. Eski Yunanda da matematikler. Ama ilk defa Huklit'ten beri ispat fikri gelişiyor. İşte bu daha sonra yani tozun üstüne bir silindir gibi Hristiyanlık geçtikten sonra ama Galile'den Kopernikus'tan işte tam kadar böylede ispat fikrinin şeyini, e egemenliğini şu gün dünyada görüyoruz yani işte. Evet. Demek ki eski Yunan'da geçmiş bu kral oyunu usulünü biraz anladıktan sonra eee Marduk'tan da bahsedecektim ama Marduk'u boşverin atlayalım. Yani demek ki bu şey e, çok e, dinlilik, çok tanrılılık dediğimiz şey kozmopolit kültürlerin ürünü. Bir kozmopolit kültürde Roma imparatorluğu. Roma'ya geldiğimiz zaman Şöyle bir şeyden karşılaşıyoruz. Evet, bunlar da politist filan. Fakat evet. romanın özelliği kibir, değil mi? Gurur, debdebe, gösteriş, kahramanlık ve burada Romain'in bu bütün bu özellikleriyle bağlaşan bir Oylipus hikayesini de Shakespeare'in Jules Cesar hikayesinde buluyoruz. Ee, oyununda buluyoruz. Julius Caesar tipik bir Oylipus hikayesi aslında. Çok tipik değilse bile Oylipar bir hikaye. Ee, gerçek Cesar'a, tarihe dönelim.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 şeyin, Platon'un pek kızacağı bir durum söz konusu. <gülüyor> şey, e, falan. Ve bütün elitler rahatsız olmaya başlıyor. E, bütün elitlerin rahatsız olmasının arkasında aslında çok psikolojik diyebileceğimiz, sadece demokrasi elden gidiyor gibi ifade edemeyeceğimiz durumlar var. Mesela Jules Cesar, Cassius'a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 Brutus. Julius Sezar çok çapkın bir adam. Öyle diyor tarihçiler. Birçok kadının ilişkisi olmuş filan. Bunlardan bir tanesi de Brutus'un annesi. Ve hatta Brutus'un annesi için işte Sezar'ın hayatının aşkıydı. Deniyor. Ve Brutus'un Sezar'ın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 Peki, gurur, meydan okuma bütün bunlar, değil mi? Roma'da doğruna çıkmış bütün bu özellikler, nerede? Sadece Roma'da mı var? Çin'den filan bahsetmeyeceğim arkadaşlar. Çağdaşımız, kuzenlerimiz, şempanzelerden bahsedeceğim. şempanzelerde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 Herkesin dikkati onun üstündedir. Herkes onun ne yaptığını, ne ettiğinden çok daha ilgilidir. Büyük göz altında yaşıyor yani şeyler, şempanzeler. Fakat yani şey şempanzeler. Fakat aynı zamanda iki tane şempanze karşılıklı böyle bir patikada karşı karşıya geldi miydi? Toplumun üst katmanlarındaki şempanze ilerlerken, alt e, alt katmandan bir şempanze yolunu değiştirmek, ona yol vermek zorundadır. Bunun karşısında eziktir yani. Bu bize Dostoyevski'nin yer altından notlarında bir pasajı atıp adır. Ee, bir suayla sokakta defalarca karşılaşmasını, her seferinde onun yol vermesini beklerken, egemim kendisini egemim olarak ona yol vermesini bilen kırstırır yani onun karşısında niye ezik hissediyoruz değil mi yer altından mı? de herhalde böyle bir şey yapıyorlar. Bütün bunların arkasında.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 Geriye çekilir. Yani o taraf geriye çekilir. Böyle şey yapar. Dikkat ederseniz bütün burada kibir, gururun temellerini görüyoruz. Yani karşısındakini daha görüşmeden şey yapmadan ezme. Jülli Sezer karşısındakileri küçümseyerek hem bir yandan onlarda hırs, öfke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 Müthiş bir meydan okuldu. İşte Julius Caesar de bunu yapmaya çalıştı. Büyük yani korumalarını dışarıda bıraktı ve eğer ona herhangi bir şey yapamasaydı diğer soydular işte Freud'un kastrasyon dediği durum hansıl olacaktı. Şimdi sevgili meslektaşlar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 bir canlı olmayandan, bir molekülden bahsedelim. Q-Beta-Bacteriophage virüsü. Biliyorsunuz, bugünkü konvansiyona göre q virüsler canlı olarak kabul edilmiyor. E, olduğunu söyleyenler de vardır herhalde de. Yani, gün Konseksiyon virüslerin canlı olmadığı. Niye? Metabolizmaları. Virüsler işte içerdikleri DNA ya da e, yani bir tane zar var. E, o zarın içerisinde de RNA var var biliyorsunuz yani anlatmam gerekiyor. Şimdi i̇şte kübete bakteriofaj virüsü de bir RNAsı var. Bakteriden bakterinin içerisine girdiğinde onun metabolizmasını kullanarak kendisi çoğalıyor. Bakteri, bakteri de övülüyor. Ama bu arada virüs çoğalmış oluyor. Şimdi e, Q-bakteriyofaj virüsünü bir şeyin içerisine aldım, Deney tüpünün içerisine aldım Ve 100 tane de deney tüpü daha <gülüyor> yapalım. Q-bakteriyofaj virüsünü e, tü, deney tüplerinin içerisinde de çeşitli bir e, şeyin RNA molekülünün yapısına giren şeyler, e, moleküller ve enerji, belli bir enerji var. Burada Q-bacteriophage virüsü çoğalacaktır. Fakat çoğalırken de belli bir mutasyonları uğrayacak. Bu materyali, bu virüsü ikinci tüpe, daha sonra orada çoğaldıktan sonra üçüncü tüpe içiriyoruz.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 baktabiyofaj özelliğini kaybetmiştir. Yeni bir moleküle dönüşmüştür. Mutant moleküle dönüşmüştür. Şimdi bu mutant molekülün ilk oyunu pus olduğunu düşünebilir miyiz? Ne de olsa öldürdükleri kendi ebeveyni olan varlıklar. Canlılık dediğimiz olay canlılık dediğimiz olay bir tür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 bu doğal olayların bazılarını niye kötü diyoruz? Biraz en ses yasamdan bahsetmek istiyorum ve parantositler, ebebeğin katinden. Şimdi oydupus kompleksinin en temel şeylerinden bir tanesi, ögelerinden bir tanesi en ses yasa. En ses ilgili çeşitli teoriler var. Yani insanlarda niye ensesli sakın <gülüyor> Tanrının buyruğu deseniz e, daha önce Hamur abi de yasakladı Hamur abi kanunlarında da var. Falan. Yani Musa'dan çok önce var. Ee, şimdi burada bazı görüşler var. Diyorlar ki e, eğer diyorlar bu doğal bir eğilim olsaydı eğer insanda sembolik bir yasağa ne gerek var? Yani kimse bize çürük yumurta yemeyi yasaklamıyor. Sembolik bir yasak olmuyor. Yemeye kalktığın zaman mideniz bulanıyor. Değil mi? Peki eğer doğal olarak bir ensesten ıı, iğrenme varsa ıı, ayrıca yasağa ne gerek var? Henry yani Claude Lévi strauss ve işte biraz da Jacques Lacan'dan da belki bahsedebilirim. Burada kültürün kurucu yasasını görüyor. Fakat eğer insanlar en ses yasasını uygulamasaydı, şu anda hani diyoruz da şey akraba evliliklerinden sakat çocuklar var. İşte sakat çocuklardı olmasın diye şey yapıldı en ses yasası. Buna karşılık da diyorlar ki e, uzun zaman Enses yasası uygulanmasaydı ne olacaktı? Bu sakat gelenler zaten elemine olacaktı. En, bugünkü Enses eee yasa evet, evet. Enses kimse sakat kalmayacaktı. Bu uzun zaman yani bugün Enses'ten dolayı e, sakat kalınması nedeni uzun zamandan beri Enses yasasının uygulanması. Şimdi bence bu getirdiği çözüm güzeldir, hoştur.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 şeyler arasında, çeşitli kabileler arasında, e, güç birlikleri, e, şeyler, ittifaklar filan kurulur. Diyor, Şimdi şöyle geriye dönük olarak düşünelim. Bu yasağı koymayan durumlarda, e, koyulmadığı durumlarda çok büyük bir ihtimalle e, koymayan kabileler, e, koyan kabileler çok daha fazla dayanışmacı ve büyük gruplar oluşturduklarından bilgilerini telef edeceklerdir. Dolayısıyla daha önce düşünceyi bu sistematiğe oturttuğumuz zaman e, bir şekilde e, e, evrimsel bir avantaj sağladığını görüyoruz. sesli yasağı kullananları. Peki ebeveyn e, şeyine gelelim. Öldürmesinin yasaplanmasına, parantositin Yasaplanmasına, e işte Musa'nın e, on emirden, işte Konfüçyus'a, işte Hanurabi kanunlarına kadar e, bütün güçler, tanrılar, bilmem neler hep ebebeyinden yanadır, hep ebebeğinin baskısını, bilmem kabul edilmesinden yanadır. Bunun nedeni ne? Niye bu aynı zamanda yani yaşlılık süresi en uzun tür insan?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 anlamına, önemini falan Orada şey yapmak istiyorum. Artık onu e, tekrar e, programlarız. E, bilinç niye e, şey yapıyor? Yani fonksiyonel önemi ne? Onu da bir daha bir şeyde yaparız. Ama bitirmeden evvel şöyle diyeyim. Yani ben bugüne kadar işte ihtiyarlıktan bahsettik ya ihtiyarların önünde. Yaşlanana kadar kimsenin doğruyu yanlış olmadır. Şimdi ben gösterecek durumda hissetmemiştim kendimi. Ama galiba uzunca bir zaman bu dünyanın vatandaşı olduktan sonra bir şeyi fark ediyor insan. Ee, yani bu anlattığımız hikaye de yani insanın hikayesinde. İnsanın o aslında Gördüğümüz şey ne? Gördüğümüz şey insanın bütün bu kültürel yolculuğu sırasında çok temel bir yabancılaşma yaşıyor. Bu yabancılaşma, şöyle bir yabancılaşma. Yani hiçbir koyun, kuzu, teçininesini, atomun çekirdeğini, proton ve nötronlardan oluştuğunu bilecek. Ama sanırım biz onların bildiği bir şeyi unuttuk. Ee, bu bilgi bizim nefes alıp veröken bildiğimiz tarzda, mesela nefes alıp bir şekilde kognitif da konseptüel olarak bilmiyoruz. Doğal olarak serden, her halimizden belli oluyor ki, biz bunu biliyoruz. İşte hayvanların bildiği başka bir şey, atalarımız, animist atalarımızın bildiği bir şeyden çok yakınmış diye düşünüyorum. O da belki şöyle ifade edebilir, doğanın bir parçası olduğunu, tabi kognitif olarak biliyoruz,